İyi akşamlar 94.9 Açık Radyo Atapotun Bahçesi canlı yayındayız. Evet Six Organs of Edmonds'a başladık fakat bu parçayı Hakan getirdi. Evet. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk. Can nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. İyi çok teşekkür ederim. Burada evet. ne güzel ya Potun Bahçesi'ne konuk olmak. Değil mi? Yani sen biliyorsun ya Burak Stüdyo İşi'yi. Evet evet. Bayağı zaman olmuştu ama özlemişim gerçekten de. Ki tam da ucundan yakaladım yakında değişecek Yakına her şey. değişecek, evet. evet. evet. James Hakan Dedeoğlu. Evet. Ee, bugün Hakan'la beraber program yapacağız. Ee, ve aslında da var bu Six Organs çaldık ama e, sen anlatırsın ona. Ee, da anlat, söyle. Evet, yani şey e, aslında 2008'de getirmiştik bant olarak onları. E, 2000 7 ile 2010 arası Devam eden bir konser Serimiz vardı ee, Çok keyifle sürdürdüğümüz bir e, Konser serisiydi onun kapsamında Babylon'a getirmiştik Six hmm, Organize Çağına bir konserdi ee, Çok güzel hiç bir, hiç bir geceydi ee, Ondan sonra e, tekrar getirdik Ondan birkaç yıl sonra Hı -hı. geçen sene getirdik R-Code'da bu tek başına solo Hı -hı. bir performans Yapmıştı Ben Chesney, ben Chesney. Ee, bir de Rangda e, olarak geldi. Hmm. Tabii Rangda da onun e, Chris Corsano ve Sir Richard Bishop'la yaptığı bir proje. E, öyle yani. ne acayipti ya? Roxy miydi? O da Roxy'di evet evet. evet. Ee, yani İstanbul'da üç ayrı mekanda çaldı kendisi. E tabii üç kere gelince aramızda bir ahbaplık da gelişti. Değil mi? Ee, tatlı bir adam ya. Tatlı bir de hani eli kolu her yerde. Evet evet ya, rahat durmuyor. Sürekli zaten Six Organized olarak album yayınlıyor. Hı -hı. Bir yandan başka projelere dahil oluyor falan. evet. Aktif bir arkadaş kendisi evet. öyle. Evet, bir de yetenekli olsun. tabii. <gülüyor> evet. E, Hakan senin gibi. Yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Sen, yok yok senin gibi hakikaten. Çünkü e, Hakan'ı bilenler bilir Hakan Dedeoğlu. İşte e, bir özet geçeyim aslında yani programın başında. E, Hakan e, Türkiye'nin İstanbul'un müzik e, dünyası içerisindeki e, kıymetli arkadaşlarımızdan biri. Ee, yıllarca basılı olarak bant evet. e, hala devam eden bantın e, çıkaranlardan biri. Bir taraftan da senin de aslında elin kolun her yerde yani hani muhtelif gruplarda ben kaçırıyorum bazen hakikaten. Aslında sabit olarak <gülüyor> e, Ricoşa var tabi yıllardır. Ricoşa var. Evet. Ee, yani en uzun e, süreli soluklu e, dahil olduğum müzik grubu Ricoşa tabii ki. Ne kadar oldu Ricoşa? Vallahi 12 yıl olmuştur. Olmuş mu o kadar? Evet evet Aha. olmuştur ee, yani bir tane e, resmi albümümüz var Aha. bir tane de yıllar evvel yaptığımız bir demo var, demo var. E, hatta e, şey hatta geçenlerde bunun muhabbetini yapıyorduk e, Piotr'dan çıkmıştı albümüz The Burning One isimli evet. o albüm çıktığında Taraf Gazetesi'nin başlığı şeydi e, 10 yılda tek albüm <gülüyor> hani böyle iyi mi kötü mü tam anlayamamış ikizler <gülüyor> <uzan> ama. Böyle <gülüyor> e, Biz iyi şey var, diyoruz aslında bazen. Efendim. Biz iyi diyoruz. Evet yani. evet <gülüyor> evet aynı. E, bir de tabii şey ekin sanatçıyla devam ettirdiğimiz Oak e, projesi Hı. var. Aslında en uzun Oak diyebilirim çünkü hani çok e, genç yaşta hani odamda yapmaya başladığım müziğin bir uzantısıydı. O. E, o da farklı dönemlerden geçti. Bir ara üç kişiydik, bir ara beş kişiydik, şimdi iki kişiyiz. E, Öyle bir de işte benim hani tek başıma yaptığım. Evet asıl bugün konumuz evet. ya da konumuz derken merkeze yerleştirdiğimiz. Evet. E, nasıl telaffuz edeyim onu? TSU? TSU. TSU. Evet TSU. O da <gülüyor> <gülüyor> biraz muallak olan bir <gülüyor> konu aslında. Benim için de öyle evet. yani. Ama TSU daha rahat gidiyor. TSU evet. evet. Tabi de sonunda ünlem var. Ünlem var. Ama yani. onu şey yapamıyoruz. Söyleyemiyoruz. Söyleyemiyoruz zaten. ama söylemek lazım. Bir şey yapmak lazım. Herhalde. Ya da bağırarak çünkü... söyleyebiliriz. Ha. Çünkü bilhassa koyuyorsun. Evet evet. evet. Bir, bir harf gibi aslında dördüncü bir karakter gibi orada. Evet ama görsel olarak ben ünlem işaretini çok seviyorum. Hatta soru hmm. işaretini de. Ee, hani biraz öyle bir şey de var görevi de var grafik olarak güzel hmm. gözüküyor yani. Evet konuşuruz şimdi ee, şey içerisinde hani gitarın geldiği nokta şu bu. Ee, Hakan gitarıyla geldi. Ve ee, akustik çalacak burada herhangi bir amfimiz yok. Evet ee, Normalde konserde, konserlerde çalarken e, Ya da albümde de öyle e, Biraz e, pedal kullanıyorum hı hı. E, Hafif bir reverb Delay oluyor Ama olmasa da oluyor Çünkü zaten parçaları evde böyle yapıyorum yani hı hı. E, Dolayısıyla Ev e, gibi evet. Yani. evet evet ev, ev gibi ev kapılıyor. Evet. E, Çalayım mı? bir şey. Tamam Evet, bu hmm. e, parçamızın adı My Home Is Where My Heart Beats. Evet, e, peki e, bu, bu bir kayıt içerisinde olan bir parçamız. Yani bunu dinleyebiliyoruz biz SoundCloud'dan, evet. şuradan, buradan, muhtelif yerlerden. E, dinleyebiliyoruz. E, bu Ocak ayında kaydettiğim, bu yılın Ocak ayında kaydettiğim hmm. albümden. E, Album e, yani kendi adını taşıyan bir hmm. albüm. Hani grup bunun kendi adını taşıyan bir albüm. <gülüyor> Kadıköy'de <gülüyor> Stüdyo B diye bir yer var çok sevdiğim bir stüdyodur <gülüyor> ee, Orada kaydedildi ee, Parçaların birçoğu orada kaydedildi bazılarını evde kaydettik Hatta o dönemde e, bizde kalan Karl Bozliç ve John Essenshire'nın e, yardımıyla bazıları kaydedildi <gülüyor> e, Hatta albüm açılış parçası Sonora'da John kemanıyla da eşlik etti ee, öyle yani ilk albümde on parça var ee, İnternette bulunabiliyor ee, İlk albüm öyle Şahane ee, Peki mesela parça üzerinden mi gidelim Çalacak mısın çalacaksın ee, Çalabilirim bir hemen bir tane daha Hadi bir çalayım tane daha çalalım. Parmakları şey yapalım Hazırlamış şey. Bu e, vokalli bir parça bu da ilk albümden Hı -hı. Yani eline sağlık. Sağ olun. Evet. E, bir tabii şimdi e, sen akustik gitarla biraz daha bu projenle senin sola çalışmalarında daha aşırılaşırsın değil mi? Yani şimdi Ricochet'e... Son zamanlarda mı? Son zamanlarda. Evet yani bu yıl özellikle e, şeyle geçti. Bu projeyle geçti diyebilirim Hı. yani. Ama e, bu yılın ikinci yarısı Ricochet'in ikinci albimi için e, çalışmalara başladık. Tabi o da biraz daha e, şey yapmaya başladı ağırlığını hissettirmeye başladı ya parça yazmaya çalışıyoruz e, var aslında şu anda ikinci albüm için 6 tane hazır parça var ama birkaç tane daha yazmamız lazım bir koşu olarak e, ve zaman bulmamız çok zor 5 30 yaşını geçmiş 5 adamın böyle bir araya, bir araya, gelmek araya gelmesi çok zor gerçekten mi? de yani. Ama zaten sizin bir araya gelmeniz güçtü. Zaten Şimdi... güçtü. <gülüyor> tabii zaten zaten zaten bayağı zordu iyice. İyice zorlaştı. Olay kendinden geçti diyebiliriz. Ee, yani tabii ki TSE olarak tek başıma her şeyi işlettiğim için yürüttüğüm için e, çok daha rahat. Yani çok daha rahat hareket edebiliyorum. Evet. Kararları kendim veriyorum. İstediğim zaman istediğimi yapıyorum falan. Hani e, kimseyi beklemek zorunda değilsin falan. E, dolayısıyla hani TSE olarak aktif olmam çok daha kolay oldu. E, Bayağı da bir konser verdim aslında bu sene. Bayağı verdim evet. Bu yıl bitmeden de iki tane daha olacak. Bir tanesi Eskişehir'de olacak yine. Üniversitede çalacağım orada. Solo. Solo Hı -hı. evet. Üniversite kampüsünde düzenlenen bir festival. Festivalin adını şu anda hatırlamıyorum ama Hı -hı. İstanbul'dan 2-3 isim daha sahne alacağı bir festival bu. Daha çok modern müzik gibi bir şeyi var eğilim var ve sinema salonunda gerçekleşiyor ki benim için çok işime gelen bir şey. Hı. Oturma düzende çalmak her zaman benim için daha iyi bu müzik için en bu azından. Için. Çünkü birkaç kötü deneyimim oldu. Öyle mi? Oldu evet evet. <gülüyor> <gülüyor> o bayağı şey olabiliyor yani hani çal bu müzikte çaldığın yere dikkat etmen gerekiyor onu şey yaptım anladım yani daha ilk birkaç konserde. <gülüyor> ee, sonra da Aralık ayında Belçika'da. ...çalacağım. Hı. O da ilk yurt dışı... ...deneyim evet, olacak. Yani. Ee, ÇED'e, e, Gent'te... ...Belçika'da hı. Gent'te çalacağım. Glimpse... ...te bir festivaldi. Avrupa'dan... ...Yeni Sesler gibi bir misyon ...olan bir festival hı hı. bu. Ee, Türkiye'den aslında beş grup gidiyor. Ya yani Benim dışında ...dört kişi daha var. Hı hı. Ee, seni Görme imkansız hı hı. ...var. Ee, farfara var. Hı hı. Ee, Kafa Bir Dünya var. Ve... ...birisi daha vardı ama... ...şu anda aklından gitti. Evet. Ee, peki... E, ...bu gitar deneyim, bunu ...tabii evde sen besliyorsun ...daha çok orada çıkıyor. Evet. Akustik evet, olduğu evet. için. Ee, ben genel böyle bir şeyim... E, ...hazletmemin nedeni şu... E, ...mesela... E, ...Ricoche ya da benzeri... ...neyse rikoşe sen... ...üyesi olduğun için söylemiş olayım ama... ...e... ...mesela sen bu TCO'nun ilk kaydını yaptığından beri... ...belki de biraz evvelinden beri... ...dinliyorum... Ee, ...bir bu ev kaydı olması... Hı hı. E, ...hem de... E, ...akustik olması... ...o kadar dingin, o kadar şey ki... ...yani bugün de mesela bu birkaç hı hı. gündür açıkçası... Bırakıyorsun neyin nerede bitip nerede başladığını da çok şey yapmıyorsun. yani Ne, ne umursuyorsun ne de fark ediyorsun. Çok böyle kolak kesilmez. Hı hı. Bir şey gibi mekan atmosferi gibi. İçerisinde yürüyen bir şey. Ee, bir taraftan da senin şeyin de var. Yani meraklı olduğun biraz daha e, noise'a da yakın. Noise diyorum ama hani, görece noise. Evet evet, evet, evet, ee, Bu biraz hani bizde zor görünen bir şey. Hı hı. Yani bu memlekette. Bir müzik kulvarında başlayıp ondan sonra onu hiçbir şekilde viraja sokmadan ya da başka bir kulvara dönmeden evet. yürüyen bir müzisyen geleneği var bizde. Hani baktığın zaman evet, aslında evet, genelde böyle bir şey. Hani en sapmalarda film müziği yapılıyor. Evet, gibi Ya da reklam müziği. Ya da reklam müziği yapılıyor. <gülüyor> Fakat senin hani faal olarak bir fiil hani muhtelif. Hani gruplarla Hı -hı. ki buraya gelen gruplarla da sadece hani Hı -hı. kendi gruplarından bahsetmiyorum. Senin dahil olduğun gruplar değil. Ee, yakın zamandaki mesela Esmer'inle beraber sahneye çıkmandan da bahsediyorum. Hı -hı. Ee, onlarla beraber e, gayet e, şey e, hani benim hazrettiğim, benim sevdiğim bir şekilde hani kulvar değiştire değiştire Hı -hı. ama belli bir şeyi de barındıran müzik çizgisi içerisindesin. Bu çeşitlenme aslında yeni mi olmaya daha mı hızlanmaya başladı? Senin gibi var bir takım e, yani yeni, aslında e, müzisyenler ama. E, yani yeni evet hani belki şimdi sen böyle söyledikçe ben de bir yandan düşünüyorum yani çünkü hani tarttığım bir şey değil yani hani insan yani en azından ben öyle değilim planlı ilerlemiyorum Hı -hı. hani ama birazcık da şu kulvara girelim hadi bakalım nasıl ya da ben başka şeyler de yapabilirim falan diye hareket eden e, bir şeyim yok ama sen konuşurken bir yandan hani ben de düşünüyorum hani nasıl İlerliyor diye. Bence hani aslında hayatımın büyük bir kısmında çok katı bir müzik zevkim vardı. E, maalesef bence öyle Hı. yani. E, çok kişi de bence o vardı. Evet hatta bugün yoldayken düşünüyordum. Yani gerçekten hayatımın çok büyük bir kısmını çok belli bir müziğe kapatarak geçirmişim yani. Ya yani bu belki yani kötü bir şey değildi. Ama hani o dönem içerisinde belki öyle gerektirmiş. E, ama hani geçen yıllarda... Yani dünyada o kadar güzel müzikler var ki hani her yerden hani başka zamanlardan, günümüzden, başka yerlerden, buradan. Hani tek bir şeye kapılarak vaktini harcamak gerçekten çok şey geliyor. Hmm. Ee, Değil mi? Yani dünya çok güzel Böyle tek bir şeye kapılmak <gülüyor> için gibi geliyor bana. Dolayısıyla evet son yıllarda kendimi kaptırdığım çok fazla şey oldu yani ve aslında eskisi gibi de müzik dinlemiyorum. Hatta çok az müzik dinliyoruz biz Aydın'la evde. Hmm. Evet. Ve az dinlediğimiz için de dinlediğimiz şey çok iyi olmasını istiyoruz. Yani böyle çok fazla şey vaktim olmuyor. Böyle her yeni çıkan şeyi alayım baştan sona on kere dinleyeyim falan. Oldukça seçici ama hani her türden dinliyoruz yani. Ee, ve belki de bunların bir etkisi oluyordur. Bir sürü tanışıyoruz işimiz gereği. Evet. Hepsinin evet. bir etkisi oluyor. İyi ya da kötü. Bazılarının çok kötü etkisi oluyor gerçekten. Öyle İki hafta müzik dinlemek istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bazıları da gerçekten çok ilham verici insanlar olabiliyorlar yani. Onlar da yön veriyorlar tabii ki yaptığın hmm. işe, yaptığın hmm. müziğe. Ama o müzik dinlemek hikayesi hakikaten var galiba belli bir süre sonra. Ee, ya yani Şeylerde okuyunca da hani bir, bir takım <gülüyor> mülakatlarda, e, bi, bi, bi, biyografilerde ya da neyse... Belli bir süre sonra sermiş ve hiç hani o mu çıktı bilmiyorum kim hani yeni grup sorarlar. Evet, evet, evet. şey, ben yıllar önce mesela burada arkadaşım da olduğu için onda şahit olmuştum. Serdar'da, Serdar da Serdar Ateşer'de. Onu da öyleydi mesela yani zaman içerisinde azaltmakla ilgili bir şey. Hı hı. Ee, söz konusuydu yani takibi evet. azaltmakla ilgili bir şey ama takibi azaltmak aslında ondan uzaklaşmak anlamına gelmiyor. Biraz daha söz geçinin... Gözeneklerini darlaştırmakla belki de ilgili evet, bir şey. Evet. Ya bir de yani hem zaman darlı da var. Bir yandan gerçi bizim için en azından benim üzerinde şöyle bir gerçek de var. İşim gereği aslında yeni çıkan her şeyi takip ediyorum Evet. Ama yani böyle e, gerçekten her çıkan albüm defalarca dinleyemiyorum. Yani zaten yolda yalnız yürüdüğüm zaman sayısı çok az. <gülüyor> Ve hani normalde en fazla yolda dinlerken yürürken dinlersin ya böyle hani evet. iyice içine girersin falan. E evde zaten bütün gün çalışıyorsun. Bilgisayar başında müzik dinleyebilen biri de değilim o kadar hmm. yani. E, e araba da kullanmıyoruz. Arabada da müzik dinlemiyoruz. Dolayısıyla böyle <gülüyor> giderek azalıyor yani onun için. Temiz. Evet. evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Çalacak mısın? Ee... Ne dersin? Bakayım çalayım bir tane Hadi. Tamam. Ee, bu parça Moon Over Anamurium. Ee, bu da ilk albümden ee, Bunda e, bir klibi de var internette. Ee, Emre Akay tarafından hazırlandı ee, Onu da bilgisini ekleyelim Parçadan önce Bu şarkıların, bu parçaların bir hikayesi var mı? İsmi geçiyorsun? Yoksa hani söylenecek bir şey var mı? Ee, aslında yani e, parça isimlenin var. Öyle evet. söyleyeyim. Şey e, TSO'dan önce hep aslında sözlü müzik yaptığım için e, bir anda vokalsiz enstrümantal parçalar yapmaya başlayınca gerçekten parçaları isim verme konusunda bir şeye düştüm. Yani hani e, hani. Sözü olman, olmayan bir parçaya nasıl isim verilir? Yani öyle bir şeyim yoktu çünkü. Hani geleneğim yoktu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, sonradan e, her parçayı sevdiğim bir yere veya sevdiğim bir ana, sevdiğim bir insana adamaya karar verdim. Ya da onun ismini vermeye karar verdim. Bunlar daha çok aslında hayatımda yeri olan mekanlar, mahalleler, şehirler üzerinden ilerliyor daha çok. Ee, ama bunu mesela doğrudan söylemek yerine biraz hani... Ee, üzerinde oynayarak hmm. e, verme karar verdin. Ee, mesela bu parça Moon Over Anamurium. Ee, Anamurium aslında e, ailen annesiyle babasının yaşadığı yer ve bizim her yaz gidip böyle. Anamur. Evet Anamur. Aslında ee, Anamurium da Anamurun eski adı hmm. ee, ve hayatta en selim yerlerden biri gerçekten de. Hmm. Ee, öyle. Yani her aslında parçanın öyle bir şeyi var. Bir göndermesi var. Evet bir göndermesi var. O. Evet. Ee, PK, ee, bunların hepsi bu çaldıkların hepsi e, önceki kaydından senin. Evet. Bir şeyden bahsedelim mi mesela yeni kaydın macerasından ya da hani dilersen. Tabii, e, tabii. Bilmiyorum ben hani çalmak istemiyorum. Ee, yo tabii ki hatta konserlerde ama... bayağı çalıyorum da ee, Hı -hı. şöyle ki bu yaz ikinci albümü kaydettim. Aslında e, her ne kadar kayıtlar elimde olmasa da ve şu anda <gülüyor> dünyanın bir yerinde kayıtlar şazatla beraber ha, neredeler ha. bilmiyorum e, henüz mixlenmediler ve e, bana da göndermedi ama yazın kaydettik 12 tane parça kaydettik hep, e, beraber e, şazat on... var şazat var. var evet e, bir de var. Gide var e, o hikayede şöyle gelişti e, ilk albümü kaydettim sırada e, şey Ah, gitti tahmin Ocak ayında iyi kalbim kaydederken Karla Bozilic ile beraber kaydetmiştik Aha. bazı parçaları ve o da bir ay kalmıştı İstanbul'da. Ee, dolayısıyla baya hani ahpap olmuştuk zaten üç hafta falan bizim evde kalmışlardı hmm. ee, ve şahsa İsmail'de e, Karla'nın çok yakın bir arkadaşıymış hmm. ve İstanbul'da gelecekti Nisan ayında. Ee, mutlaka tanışmalısınız diye zaten İsrail'e sürekli sürdüğüm mail üzerinden tanıştırmıştım. Karla Bozilic mi, mi söyledi? Evet. Aha. Nisan ayında geldiğinde tanıştık Şazad'la ee, ve yine çok güzel vakit geçirdik hemen hmm. kaynaştık. Ee, ben kendi albümümü verdim dinledi sevdi ve ben de o sırada işte bahsiyordum işte yazın herhalde yeni bir albüm daha kaydedeceğim hmm. falan diye. Ee, hatta çok kötü R-Code'daydık ee, ve işte o sırada İstanbul'a şey de gelecekti Randall'dan bu Necropsy'nin hmm. albümünü kaydetmek üzere. Ona da bir tanıştıkımız vardı onunla yazışıyorduk işte ben de bunları şazda anlatıyordum sonra durdu. Yazın ben de geleceğim. O albümde beraber kaydedeceğiz dedi. Hmm. E, Prodüktörünü ben yapmak istiyorum dedi. Ben de çalacağım albümde falan. Hmm. E, başta şey gelmedi bana çok. Hani R-Kod'dayız gecenin bir vakti. Hani hmm. olur böyle ne şeyler gerekiyor? konuşulur ha. yani. <gülüyor> Neden olmasın ki o. Sonra gerçekten de bir baktık geldi yani yazın. E, ile beraber geldi. Hmm. E, ki kız arkadaşı. Hmm. Ki Gide'de şey... İzlandalı ee, ve e, belki bir çoğunuzun bileceği MUM grubunun da kurucu yerlerinden. Çello e, çalıyor kendisi. E, ve ikisi de hiç beklemedim bir şekilde albüme girişler Gerçekten kendilerine böyle misyon edindiler. Ve böyle günlerce beni stüdyoya kapattılar. Hiç <gülüyor> alışık olmadığım bir şey. Hiç sevmem gerçekten ben. Hiç dayanabildiğim bir yer değildir yani. E, baya çalışırlar Zora beni. Yani, evet evet baya çalışırlar. E, sonra beni attılar stüdyodan kendileri çalışmaya başladılar. Yani... İşte çello kaydetler üstlerine e, şazad, muğ kaydetti, bas kaydetti, ufak hmm. perküsyonlar kaydetti e, ve ben bunların hiçbirini duymadım. Bir tek çello partisyonlarını hmm. duydum. Ee, bayağı beni şutladılar. Belki neticeden bir haberim var mı? Yok belki de yayınlamışlardır <gülüyor> kendi adları <haberleri> olarak bilmiyorum. <gülüyor> ya yok... o durumda yani. Yok yani şey, üzerine çalışıyordu maalesef talihsiz bir kaza geçirdi bilgisayarı. Dolayısıyla hı. bazı e, kayıtlar zedelendi. Belki çellolar tekrar kaydedilecek falan filan. Hı. Ama şunu biliyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa 2013'te Şazad'ın kendi bir label'ı var. Ha, öyle mi? Ee, 88 mi Records, 88 Records ha. isimli çok ufak bir plak şirketi. Hı hı. Ee, ve çok güzel bir misyonu var bu Plakşiket'in. Evet. Ee, aslında Şahsat'ın kendisinden gelen bir misyon bu. Ee, şöyle ki e, yani Session Musician'lara adanmış bir şirketi aslında bu. Ee, çünkü kendisi de öyle. Yani etrafında bir sürü çok yetenekli arkadaşı var. İşte basçı olsun, gitarist olsun, doğulcu olsun. Başka insanların albümlerinde çalan, onların turnelerinde çıkan. E, ve aslında kendi camiasının meşhur olan insanlar. Lafını unutma evet. Şahsat'ın da aslında şeyinden bahsedebiliriz bu noktada yani Şahzat İsmail 10 gün önce falan tekrar Mark Riboy ile beraber izledik zaten evet, İstanbul'da evet, tabii Mark Riboy'nin seramik doğduğunda e, ki e, trio'nun e, bir ayağı da Şahzat İsmail evet. ve, e, çok muhim müziyen bence evet. aynı zamanda Sıkret Chiefs'in üçlü de, Chief de. Chiefs evet onu da e, onun hani benim bildiğim hmm. e, yanlışsa düzelt e, ben de şey yapmış olurum hiç olmazsa. E, bir Sokak müzisyenliğinden geliyor şahsat değil mi? Aa, inan bilmiyorum. Olabilir de. Ee, galiba e, hakikaten sokaklarda müzik yapar iken Hı. metrolarda müzik yapar iken bir şekilde e, birilerinin dikkatini çekiyor. Hatta bu Hı. dikkatini çektiği insan adamdır. Mark Ribbo diye diyebiliyorum. Kesin öyle. emin ki ee, şaşırmam yani. Yani evet. bu şimdi sen söyleyince ki hani ben öyle bilmiyorum yanılıyor olabilirim hakikaten bir taraftan şeyleri koyalım sonra. Yok bence yok kesin değil mi? Çünkü sokak şeylermiş çok iyi onu biliyoruz. Öyle mi? <gülüyor> yok baya yazın çıplak bir, ayak bir dolaşıyordu İstanbul'da. Ama, <gülüyor> <gülüyor> çıplak ayak çalıyor da. Evet. evet. <gülüyor> ee, şey ha Plak şirketin e, misyonu da hani çevresindeki bu tip müzisyenlere kendi albümlerini yapmak. Yani çünkü bu müzisyenlerin birçoğu gerçekten de tanınıyorlar, seviliyorlar ama hiç kimse kendi üretimlerini duyma fırsatına erişmiyor. Ee, sonra da gerçekten herhangi bir üretimleri yayınlanmadan işte yaşlanıyorlar ve sonra zaten sahneden çekiliyorlar ve arkalarında bir belge bırakmadan gidiyorlar. Şazada bu konuya kafayı takmış ee, <gülüyor> ve <gülüyor> pardon ee, bu tip müzisyenlerin kendi bestlerini yayınlayabilecekleri bir plak şirketi kurmaya karar vermiş. Tabii ki ben aslında o kategoriye girmiyorum. Ee, ama bir şekilde yani hani birbirimizi çok sevdik. O Müziği sevdi. Ben zaten onun müziğini seviyorum ve böyle hani giriştik işe Sonrasında beraber konser de verdik. Ee, yazın kayıtları bitirdikten sonra Hani birazcık da kutlama hmm. mahiyetinde bir performans yaptık Arko'da üçümüz hmm. beraber. Ee, ben herhalde ilk ve son olur zannediyordum. Ondan sonra iki tane daha yaptık. <gülüyor> Çünkü ikisi de İstanbul'a bayıldı. Sırt pırt İstanbul'da gelmeye karar verdiler. Daha işte Mesela geçenlerde buradaydılar. Yani. Evet. <gülüyor> dediğin gibi. Ee, Şazat işte Mark Riboy'la çaldı. Ee, Gide de onunla beraber geldi. Uzattılar zaten tatili. Hmm. Baya kaldılar burada. Ee, öyle yani ikinci albüm hikayesi şu ana kadar böyle. Benim için çok... Heyecan verici bir çalışma. Ee, gerçekten şazat ve gida ile çalışmak ya yani hiç planlarımda olmayan, planları geç hayallerimde olmayan bir şeydi yani. Ee, dolayısıyla bir anlamda stresli bir şeydi. Yani gerçekten teknik olarak çok üstün olan iki sene karşı e, ya da birlikte e, teknik olarak gerçekten hiç başarılı olmayan ben yani insan gerçekten zorlanıyor. Onlar da zorlanmış olabilir. Evet. <gülüyor> yani bayağı. Yani bu bence şey değil. Yani hani yok. E, onlar içinde fena bir şey olmayabilir yani bu senin söylediğin. Ya aslında şey de yani benim eğitimsizliğimden ama. yani müzikal eğitim almış biri değilim çünkü. Ee, çok keyif aldılar. Yani bana böyle saymayı öğrettiler ama bir yandan da saymayı öğrenmemi istemiyorlardı. Çünkü bir sürü şeyi sayısız yapıyordum. Ve e, onlar onların için... deformasyona e, uğrayabileceğinden bahsediyorlar. Evet evet. E, dolayısıyla böyle neyse kendi aramızda bir dil bulduk yani Hı. ve orta yolu bulduk falan. Güzeldi yani iyi, iyi bir deneyimdi. Hı. İnşallah. böyle bir parça? Ee, var. Aslında bir tane şey var. Yanımda var e, dinleyebileceğimiz. Şöyle ki hani kayıtlar yoktu diyeceksin. Bir tek bu parça var. Çünkü bu parçayı kaydın son günü, hmm. son anda e, kaydettik. Çünkü böyle parça yoktu aslında. Ben o sırada attım parçayı. Çok sevdik. Hemen kaydettik. O gün neyse ki eve giderken şu parçayı verseniz Evde ailene dinleteceğim dedim. İyi ki almışım. <gülüyor> o parça var. Ee, sanırım bilgisayarda... E, dakika 90 yeni parça olarak. Dakika 90 yeni parça. TSU olarak Dakika acaba? 90 yeni parça. Gol gibi ismi var yani. Evet, dinleyebiliyoruz o zaman şu anda. Tamam. Evet. Sağ ol <Gülüyor> neymiş? Sağ ol. <gülüyor> yani daha şey işlenmemiş bir hani eee miksi yok. Kim bilir neler oluyor bu parçaya. Evet. Bir sürü şey e, demişlerdi belki. <gülüyor> Hakan bir de şeyi soracağım sana. E, bu arada 94.9 canlı yayındayız. Ahtapotun Bahçesi Hakan Dedeoğlu'yla, eee James Hakan Dedeoğlu'yla TSU ya da TSU nasıl telefuz edersiniz Bir de ünlemi var. Evet. E, canlı yayındayız. Hakkının e, özellikle TSV kayıtları üzerinden konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. da bize e, gerek burada stüdyoda, canlı canlı gitarıyla e, akustik olarak çalıyor ve kayıtlarını dinliyoruz. Esmer'in maci şeyi e, hikayesi. <gülüyor> Esmer'in de sen sahne aldın yakın sahne zamanda. Sahne aldım. 10-15 ya da bir ay mı oldu... Ne oldu bir ay. Ama, o, bir ay geçti hatta. Geçti mi? Zaman ne çabuk gidiyor. E, Onlarla tabii Ahbaplım ve şeyim var. Evet. Burada bir Esmen'in ilaveten vardı İstanbul'dan aslında. Başka müziyenler mi? Başka Vardı. vardı. Ee, o şöyle oldu. O bayağı benim kapıyı çalmamla oldu aslında hı. yani. Ee, Esmen'in burada çalacağını duyduğum zaman e, Bengi'ye mail attım. Hı hı. Salona. salonu İKSV'ye. Ee, dedim eğer siz uygun görürseniz ve grup uygun görürse ben Toplar ön grup olmak diyeyim. istiyorum <gülüyor> <gülüyor> ee, dolayısıyla Mayıs ayında geldiklerinde e, grup beğenmiş kayıtları hmm. e, ben de tamam dedi e, grupun şey açılışını yaptım konserin hmm. açılışını yaptım ve sonra hani çok iyi anlaştık o akşam grupta müzimi çok sevdi e, ben zaten onların müziklerini çok seviyordum ee, sonrasında yani grup İstanbul'u çok sevmiş hmm. ee, bu yeni bir şey değil de aslında yani gelenlerin hepsi... sevdiğini fark ettik zaten son konserde <gülüyor> evet evet baya biraz fazla da kaptırmış olabilirler evet, olabilir, bazı noktalarda <gülüyor> ee, Sonrasında o akşam şey dedi yani biz İstanbul'a tekrar mutlaka geleceğiz hatta belki burada bir albüm de kaydetmek isteriz yerli müzisyenlerle beraber ee, ben de kartımı uzattım onlara hmm. yani <gülüyor> eğer yerli müzisyene ihtiyacınız olursa e, bana mail atabilirsiniz Yerliyim. diye evet, e, ve şey sonrası bayağı yaz boyu mailleştik e, ben hani burada onların anlaşabilecekleri e, ve daha geleneksel enstrümanlar çalan müzisyenler da yardımcı oldum hmm. e, ve hani ufak bir kadro çıktı ortaya. Ee, sonrasında geldiler Ve hmm. şey e, Kanada hükümetinden destek alarak e, Geldiler e, Güzel bir süreçti Ben aslında ilk başta dahil çok olmak istemiyordum e, Çünkü Yani bir tarafta Türkiye'den Hani şey var e, işte Darbuka var, Ney var, Saz var Hani ben kendimi yer bulamıyordum Hani onlar da gelmesin çalmalısın Diyorlardı yine de belli değildi ne olacağı Hatta sonra onlar elektro gitarına gel dediler hmm. Ee, ve çok zordu aslında Çünkü Yani Tüm enstrüman Benim dışındaki tüm enstrümanların hepsi Hepsi şeydi e, Tamamen akustik Ve Hı -hı. analog Enstrümanlar e, Ben de bayağı hani, öyleydi, Bir tek ben elektro gitar Ve amfile Ve en ufak bir yanlış hareketimle Böyle hani herkesi şey yapabilecek bir enstrümanla e, Sahnedeydim Dolayısıyla zordu biraz Ama o ülkeklerin seni seziliyordu arkada Evet, evet ama zordu Aslında gerçekten. Ya çünkü herkesin evet, üstünde gel. çok rahat çıkabilirdim. Yani amfide bir şeyi köklesem biraz sert vursam Hı -hı. falan hemen böyle öne çıkabilecek bir e, konudaydım. Onun için bayağı böyle korkarak Hı -hı. zaman zaman çalmayarak sahnede idare ettim durumu. Ama güzeldi ve bence ortaya çıkan sonuçlar çok güzel. Yani Hı -hı. özellikle yerli müzisyenlerle e, yaptıkları işler, üretimlerin bazıları, bazı anları özellikle Hı -hı. E, çok dokunaklı. Özellikle Hakan Vreskalay'la yaptıkları bir iki parça var. Hı -hı. Beraber yazdıkları. Ee, bence onlar e, bir sürü insanı kalbinden yakalayacak Hı. parçalar diye düşünüyorum. Album de 2013'te çıkacak. Öyle mi? Evet. Burada kaydediyorlar mı peki? Burada kaydettiler. Beş, kaydettiler. Evet evet mi? beş parçayı. Ha doğru kayıt için geldiler zaten. Evet e, değil, hatta doğru, replikastan evet. Barkın ve doğru, Metin doğru, kaydetti. Doğru Salih de e, Salih Nazım, Nazım Peker Kırıka'dan o, evet. e, yer alacaktı projede ama. Evet o vardı aslında. Olamadı. O, bir ya, e, e, talihsiz bir. Trafik kazası geçirdi. Yani bir hmm, şey olmadı kendisine hmm, ama evet, e, evet. hazır değildi. E, ama hani başkaları son anda, Hakan Breskal'ı başka arkadaşları hmm. son anda dahil edebildi. Oh. Güzel bir çalışma oldu. Yok güzel. Yani hani ben Esmer'i baştan beri çok seviyorum. Evet. Yani ilk kayıtlarından ya da hatta böyle bir ilk e, albüm çıkmadan önceki Hı -hı. ufak tefek kayıtlarından. E, zaman içerisindeki o müzikal süreçlerini de hep takip etmişimdir. Hep sevmişimdir. Ama küçük bir eleştiri benim tarafımdan. Ee, ben bu konserde çok fazla hakikaten kaptırdıklarını düşündüm. Hı hı. Yani e, şöyle o benim hassasiyetim olabilir. İnce bir çizgi var benim e, hani batılı, doğulu ya da neyse ne önemli dinlerde oldu ama müzisyenli. Çok fazla oryantilizme kucak açmaya başladığı zaman ha. orada biraz e, şeyi itiriyorum. Daha doğrusu... E, ilişkiyi, o samimi ilişkiyi kuramıyorum orada bir Hı -hı. kopmaya giriyor biraz bu konserde böyle oldu peki seninki kişisel bir yorum mu yoksa kişisel hani... bir yorum benimki ki tamamıyla Aynen. yani konserde e, dakika bir gol bir yani böyle bir e, 20. dakika 15. dakikasında ben bunu hissetmeye başladım Hı -hı. yabancılaşmaya başladın yani böyle. kendime yabancılaşmaya başladım Aynen. buranın müziğine yabancılaşmaya başladım Aynen. yani tam e, Yok ben katılıyorum. Sadece tam hani, daha iyi anlayabilmek için e, şey yaptım. Bence de bir konserle bir eleştirim vardı. Birkaç kişiyle de paylaştım bunu evet. galiba, yani bayan sözler olarak. Yok ben de katılıyorum. Bence de bazı anlarında sos hmm. biraz fazla katıldı yani. Ee, ama, ama iyi bir grup. Yani Esmer'in hakikaten seviyorum. hani hmm. ee, şeyden mon şeyden Kanada'dan devre aldıkları, o gelenektenleri hmm. aldıkları, o Dolar o şeye hmm. e, Anglo-Sakson müziğinin dışındaki hassasiyetleri şu bu. önce evet. kıymetli zaten. Evet evet kesinlikle. Ne yapalım? Çalacak ha, çalın, mısın bu şeyden? Hadi. Ee, bu parçanın adı de Enares. Bu yeni çıkacak olan albümden. Ha o kayıtta. Evet. Çok güzelmiş Hakan. Teşekkür. Umarım bir an önce şu kayıtlar nerede dolaşıyorsa evet döner ya. bulur bizi yani. Şazat sürekli turnede olduğu için yani kayıtlar yanında geziyor böyle. Geziyor değil mi o? Evet. <gülüyor> <gülüyor> kayıtlar muhtemelen dünyanın yarısını gezmiştir şu anda. <gülüyor> Var mı peki bir projeksiyon yani şu zamanda? 2013? 2013 başında ya. e, yayınlamayı planlıyor e, Rus. E, Şubat inşallah. E, Plak formatında 300 ya da 500. E, kopya olarak plak formatında. formatında ve şey de çıkacak bu aslında yurt dışında çıkıyor yurt dışında ama e, muhtemelen e, ben oraya gider Bovula 150-200 tanesini tabii, tabii. atar buraya getirir 150. diye bir geliyor bana <gülüyor> öyle omda <olmalı. gülüyor> yani çünkü zaten malum buraya gönderemeyecek yani o takılacak bir yerleri onun için <gülüyor> ee, öyle ee, ama ilk albümden bir parça daha çalmak isterim. Hadi. diğer yani baktığımız var mı? Var vaktimiz. var var. Elledeiz. Ee, canlı değil ama şeyden e, kayıtlardan. Ha, kayıtlardan. Yani en azından hani bilmeyenler için kayıtlarda hani olayın birazcık daha değişebildiğini e, göstermek adına. Bir de bu parçanın da bir klibi var. E, eşim Aylin Gün gördü. Evet, Aylin şahane bir klip var. Şimşekli klip mi? Onu evet, evet, yani Ailen'in hakikaten kliplerini, e, fotoğraflarını e, takip edin. Hani evet. Hakikaten bu biraz önce programa girmeden önce de Hakana bir şey söylüyordum. Şahsatın eee Gilde ile olan fotoğrafını. Eee hakikaten müthiş bir fotoğraf. Evet ben de çok severim o fotoğrafı. Ee, Ve işte tabii, hem yani çok etkileyici bir fotoğraf yani Fotoğraf da e, şeyde hani fotoğrafın Kendisi yani figürler de yani şahsen. Evet, de. Evet, zaten garip, e, güzel de. tipler zaten. Evet, evet. E, hemen şey de ekleyeyim bari. E, Aile'ne bir kitap hazırlıyoruz şu anda. Ailine, hmm. Yani ilk fotoğraf kitabını hazırlıyor. E, oturduğum Yerden olacak e, ismi. Ve Aile'nin hani geçtiğimiz yıllarda çektiği e, müzisyenler, yurt dışından hmm. gelen müzisyenlerin portreleri olacak. Hmm. E, işte yani geçtiğimiz yıllarda çok fazla konser yaptığımız için ve hepsi de e, hani... Hani Aylin kalkıp onları gitmedi. Onlar buraya geldi. Onun o için oturduğum abi. yerden gibi bir isim var böyle. Ee, evet onu ekledim. Şimdi de... Şeyde e... mesela güzel sözünü kesiyorum. E, Portekon'un yeni albümündeki kapak da Doğru. Evet. E, Tan'la Tan Tunca ve Deniz'in, Deniz, Deniz Cüylian'ın ortak projesi. Mesela o da etkileyici bir kapak olduğunu düşünüyorum. Evet ben o, de o şey... Bu arada o, o, o kapaktaki... Hakan Bureskal'ın da Evet evet aynen öyle. <gülüyor> Baya böyle aile <gülüyor> içi bir durum. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şimdi şey çalacağımız parçanın adı Across Coffee World Above Honda isimli parça. Ee, müsaitsek dinleyelim şimdi. Music mm -hmm. Evet, bu da bir önceki kayıttan aslında. Evet, aynı öyle. E, klibi de var, hmm. bunun YouTube'da. E, bizim derginin YouTube'da kanalı var. E, hmm. Orada bulabilirsiniz. Hep oraya upload ediyoruz zaten. bantmak e, altında Bantmug, evet. YouTube'da bulabilirsiniz. E, öyle. Var birkaç yani, klip daha var orada. E, evet, çok güzel klipler var. Hakikaten ta takip edin, meraklılar için e, bir, iyi bir adres. E, bir şey soracağım aklımda kalmasın. Şimdi Ricochet, OVAC, e, TSU, şu bu. Bunun dışında senin aklından geçen ya da e, e, ya şunu da yapmak istiyorum ama hani yarın da yapabilirim bilmem ne de. Aklında kalan bir şey var mı mesela ağır böyle distorsiyon ya da daha böyle hani. Ee, ha, Art bir şey falan Oluyor, falan. oluyor canım ha. yani şey e, Yani yolda yürürken Kurguluyorsun yani böyle hatta olmayan Bir gruba isim buluyorsun hatta bazen sadece Grup isim buluyorum ve çok seviyorum ve sırf Öyle güzel bir isim bulduğum için grup kurmak istiyorum falan <gülüyor> Geçen yolda işte Ankara'ya giderken ricochet e, hmm. People geldi aklıma Yani hmm. o an çok iyi geldi ve People diye bir grup yok The People değil yok ama mu people Sadece diyor. People belki vardır biliyorum. ben bilmiyorum ama böyle Ben de bilmiyorum çünkü de o yüzden şeyim evet. Ben mesela bizimkilerin kafası neydim? Ricoşehir ismini bırakıp Trust koyalım dedim. Sadece güven. Ha, i̇yi trust. olur tabii. Uzun sürede değişmedi sizin isminiz. Evet, evet. İyi olurdu ama e, dördüncü sonra... Dördüncü falan maalesef, olabilir yani. Evet, maalesef Trust diye bir grup çıktı sonra. Trust yani. Ee, ama yani, People güzelmiş. People güzel Hakikaten grupsi, mi? Hakikaten güzelmiş. Benim de hoşuma gitti. Yani böyle bir heyecan yaptım. Ben hiç yaptım. bilmiyorum böyle bir grup. Hani varsa bilmiyorum. Ben, Merak ettim şimdi. Bilmiyorum i̇şte, biz de böyle hep beraber heyecan yaptık. Mi? Herkes birbirine baktı arada. Acaba Hı -hı. yeni bir grup mu kursak? Aynı kadro. <gülüyor> Ee, öyle. Onların heyecanını yaşıyorum. Müzikal anlamda yani. Hmm. Hayali şeyleri böyle. <gülüyor> ama bir de e, aynı zamanda Ok'a geri dönmek istiyorum. Çünkü çok uzun bir ara verdik. Hmm. E, ve orada Ekin'le yaptığımız çok güzel besteler vardı. Ve onları kaydedemedik. İşi kötü unutmaya başladık bir de o besteleri. Hmm. E, ama onun dışında zaten derginin kendisi. Evet. Band ve evet. Babylon dergisi e, ve diğer projeler ömrümüzün Devam büyük edelim. bir kısmını yiyor. E, son olarak ekleyeyim. Bir de e, kitap yazıyorum kitabımı bitirmek istiyorum ne demek o ee, roman, roman yazıyorum yani, bilin. Ee, yani muhtemelen tamamlanması belki de tamamlanmayacak asla çünkü çok yoğun yani hayat ve e, beste yapmak daha kolay tabii ki yani e, evden çıkmadan önce gitarı kucağına alıp böyle iki dakikada bir şey bulabiliyorsun ama kitap öyle değil o, yani ilkini yazdığın için öyle geliyordur sana ee, olabilir <gülüyor> Yo, aslında iki değil benim var ama yayınlanmadılar <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle açarlar <gülüyor> <gülüyor> Hiç daha <izan> yayınlanmadılar baya <gülüyor> da reddedildi yani <gülüyor> Onun hafiften böyle bir şeyim vardı çünkü bu yeni yazından hangisi bilmiyorum ama e, kulağa çalınmış bir şey vardı Vardı olmadı Vay işte de. denedik olmadı yani Peki çok güzel bu, bu evet. yalnız bir şeydir e, radyo canlı yayında ve söylediğin yani Hakan Evet, işte birazcık da onun için söylüyorum, hani kendimi kamçılamak için söylüyorum. Hani için bir kere söylüyorum. söylendi yani. Ben şahsattık yaparım sana. Yapma alı, ihtiyaç <gülüyor> <gülüyor> böyle bir <gülüyor> ihtiyacım ben oluyor. Şahsatsıma da olurum yani. <gülüyor> Olur, <gülüyor> o mecradı. Herkesin bir şahsada ihtiyacı var zaman zaman. Kesin, yüzdeyiz evet. deyiz. <gülüyor> Hakan, e, bir parça daha çalacağız. Evet, programın sonuna gidiyoruz e, Tolga bekliyor, Aybolas, onun programı gelecek. Evet, Tolga var. Akustik olarak Hakan bir parça daha çalacak. Ayağına sağlık, eline sağlık. Aynen Şahane. Canım, ben çok ee, teşekkür ederim. Burada bitmez. Ee, devam edeceğiz. Daha kalabalık da geliriz Zaten, ya. Zaten tabii ki. Ailenle geliriz, evet, ekinle evet, geliriz. Tabii, tabii. Hep geliriz. Hep beraberiz. Yani. Zaten burası sizin <gülüyor> eviniz yani. Okey o zaman şey e, ismi olmayan bir parça. Çok yeni bir parça. E, bu hiçbir kayıtta olmayan parça. Burada çalacak. Evet. Aynı öyle. Birkaç gün önce e, yumurtladım bunu. Şahane. Bir bakalım. Çok güzel. Teşekkür ederiz bu arada.